671. konu, kendinden sonraki halifeyi seçmek, Hz. Ebu Bekir'in vefat etmeden hilafet meselesi hakkında ashaba danışması, Hazreti Ebu Bekir hastalığı şiddetlenince Abdurrahman bin Avf'ı çağırdı ve Ömer bin Hattab hakkında ne dersin, diye sordu. Abdurrahman, sen bana öyle bir adamı soruyorsun ki, sen onu benden daha iyi bilirsin, diye cevap verdi. Ebu Bekir, öyle de olsa sen yine cevap ver, dedi. Abdurrahman Allah'a yemin ederim ki o halife seçilmek hususunda kalbinden geçen herkesten daha üstündür dedi. Sonra Hz. Ebu Bekir Osman bin Affayn'ı huzuruna çağırdı ve Ömer hakkında ne düşünüyorsun dedi. Osman sen Ömer'i hepimizden daha iyi tanıyorsun diye cevap verdi. Hz. Ebu Bekir ey Ebu Abdullah buna rağmen fikrini söyle dedi. Osman Ya Rab bizi muaheze etme onun hakkında bildiğim şudur. Onun içi dışından daha hayırlıdır ve bizim içimizde onun benzeri yoktur, dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir, Allah sana rahmet eylesin. Allah'a yemin ederim ki, eğer Ömer'i halife seçmeseydim, seni seçerdim, dedi. Bunlardan başka Ömer hakkında Said bin Zeyd Ebu Lever, bin Hudayr ve muhacirlerle Ensar'ın birçok kimsesiyle istişare etti. Useyd, Allah bizi muayize etmesin. Senden sonra en hayırlı olarak onu buluyorum. Allah için sevinir, Allah için de gazaplanır, onun içi dışından daha hayırlıdır, bu iş için ondan daha kuvvetlisi gelmemiştir veya gelmeyecektir, dedi.